Bir kimse azaba müstahak olsa, bir kimse azaba müstahak olsa, 70 bin kelemi devir çektirdiği takdirde, onun azabı üzerinden kaldırılır. Hazreti İbn Arabi kâdaş Allahü <gülüyor> Aleyhü Aleyhi diyor ki ben bir kabirisine vardım, baktım bir delikanlı kabrin başında ağlıyordu. Allah bana kabri keşfettirdi, kabre çift akıyordu, katran akıyordu. Bir kadın vardı kabrin içerisinde. 70 bin kelime okumuştu tevhid okumuştum. Eh rahmetellili olan Hazreti Peygamber'e naib olan kişiler merhametli olurlar. halka cehenneme sokmaya kalkmazlar. Affettirirler Allah'a. Bilalâ zalik o okumuş olduğum 70 bin kelime tevhidi o kabir sahibine bağışladım. Bağışlayınca diyor o delikanlı gülmeye başladı. Çünkü diyor kabir azabı cennet nimetlere tepil olmuştu. Çocuğa sordum, burada kim yatıyor? Annem dedi diyor. Efendim annem yatıyor. Az ağlıyordu, şimdi niye güldü? Hayret ettin demiş. Neye? Kabir katı ile doluydu. Cehennem ateşiyle kaynıyordu. Birdenbire nimete kalp oldu. Ben 70 bin kelime-i tevhide verince, hediye edince Allah kabir azabını cennet nimetini tedbir Söyleyen Muhittî i̇bn Arabi Hazretler. Ha, burada ne anlaşılıyor? Her gün sabahleyin kalktığım vakitte... Muhakkak bir miktar kelime-i 70 bin tevhiden kişi hayatında cehennem azabı görmez. Azabı müstahak olsa dahil.